tick brain my brain is neurosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbik. Günaydın efendim. Birkaç haftadır sürdürmeye gayret ettiğimiz yaratıcılık ve beyin ilişkisine e, yeni şeyler söyleyebilmek umuduyla. Devam etmek istiyorum. Ee, öncelikle destekçimiz Binnur Össes'e <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Sanat kavramlarının ne tür bir beyin mekanizmasıyla ilişkili olduğu yolundaki sorgulamalar, sadece beynin genel özelliklerinin ve sanat eserlerine yönelik incelemelerin bilinmesiyle sonuçlandırılacak bir çaba değildir. Bu sorgulama ve arayışta sanatçının ne ortaya koyduğu kadar, ne olduğu, kim olduğu ve neyi aradığı da önemlidir. Bu programı hazırlanırken, üzerinde olduğum konuya yakın ilgi gösteren oğlum Sinan, Orhan Pamuk'un 31 Temmuz 2010 tarihli New York Times'ın Dünyaya Açılan Pencereler ekinde yazdıklarını bana gösterdi. İki paragraftan oluşan yazı, Matteo Pericoli tarafından yapılan Orhan Pamuk'un İstanbul'daki evinden görünen Eski İstanbul ve Adalar manzarasının çizimi ile süslenmiş. Pamuk özetle şöyle diyor: Yazmak için harcadığım zamanın çok büyük bir bölümü bir sonraki cümlenin tahayyülüyle geçer. Zihnim kelimelerle meşgulken gözlerim kendi kendine yazdığım sayfadan ve kalemden uzaklaşır. Karşımdaki son 15 yıl içinde her yazma faaliyetim sırasında ee, görünen manzara'dır. Sol yanda Asya ortada Boğaz ve onun Marmara Denizi ile karşılaştığı ağzı ve 58 yıldır her yaz gittiğim adalar, sağda ise Haliç'in girişi ve tarihi İstanbul'dan bir kesit, Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camisi. Bazen ziyaretçilerim tarafından bu muhteşem görüntünün dikkatimi dağıtıp dağıtmadığı sorulduğunda cevabım kesinlikle hayırdır. John Berger'in, Picasso'nun başarısı ve başarısızlığında konu ile ilgili aktardıkları da vardır. Şöyle söyler, Picasso için John Berger. Onun için yarattığı şey, bitmiş ürün, ikinci yıl önem taşır. Bu, tüm sanatçılar için bir dereceye kadar geçerlidir, kuşkusuz. Diğer sanatçıların da <gülüyor> bir yapıda duyduk Pardon efendim, bir yapıda duydukları ilgi yapıt bit, biter bitmez söner. Sanat eserlerindeki her değişim, her adım, her metamorpos yalnızca sanatçının kendisindeki yeni bir durumun yansımasıdır. Tersine bir ifadeyle sanatçının kendisindeki her yeni durum sanat eserlerindeki değişimle kendini belli eder. Burada değişim olgusunun sanat ve sanatçı için önemi ortaya çıkıyor aşikar bir şekilde. Alfred H. Barın 1946 basımlı Picasso, sanatının 50 yılı da Picasso'nun konuyla ilgili e, şu sözlerini alıntılar. Önemli olan bir sanatının ne yaptığı değil ne olduğudur. Yaptığı elmalar işkindikinden 10 kat güzel bile olsa, Cézanne eğer Jacques-Émile Blanche gibi yaşayıp düşünmüş olsaydı beni hiç mi hiç ilgilendirmezdi. Bizi ona ilgi duymaya zorlayan Sezan'ın kaygısıdır. Sezan'ın bize verdiği ders budur. Ve Van Gogh'un iç fırtınaları, bir insanın gerçek dramı işte budur. Gerisi boştur. Sezan'ın bu tespitleri doğrulayan şu sözlerini de gerekiyor burada. Gerçekten güç olan tek şey insanın inandıklarını kanıtlayabilmesidir. Bu yüzden durmadan araştırıyorum ben. Van Gogh'un hayatı, ilişkileri ve hastalığı bu sözleri ne muhteşem bir şekilde doğrular. Onun hayatını anlatan Vincent filminde kardeşi Theo ile aralarında geçen şu konuşma çok öğreticidir. Van Gogh, kardeşi kendisini sefil bir barakada hasta yatarken bulduğunda <gülüyor> ''Bir işe yaramak, bir şeyler yaratarak faydalı olmak istiyorum'' der. Theo bu şekilde yaşayarak bir şey başaramazsın, düpedüz aylaklık bu der. Bunun üzerine Van Gogh'un söyledikleri müthiştir. İki tür aylaklık vardır. Biri kendi rızasıyla aylaklık ki ben bunu kıskanırım. Diğeri ise bende olan kendine rağmen aylaklıktır. Bu sözleriyle Van Gogh kendi iradesiyle, imkanlarıyla ve çevresiyle aylaklığı seçenlere karşın, yaratıcılık ve sanat içgüdüsünün, sanatçının kendi iradesine karşı ve rağmen onu aylak gibi davranmaya ittiğini söylemektedir. Buradaki ayrım, sanatçıların gerçek aylaklar olmaktan çok sorunlu aylaklar olduğunu bize söyler. Nitekim, kardeşi onu bulduğunda <gülüyor> biraz da kimsesizlikten ve yalnızlıktan aylak gibi görünen sanatçı, Kardeşinin verdiği moralle birlikte elinde tuval, boya ve fırçalarla müthiş bir enerji içinde tarlalarda ve kırlarda resimlerini yapmaya devam eder. Filmin bütünlüğü içinde bu enerji belki yasınamaz bir şekilde onun hastalığına bağlanır ama burada söylenen başka bir şeydir. Ve bu şey de sanatçıların doğal değil zorunlu aylaklar olduğudur. Bu zorunlu mecburi aylaklığın üzerinde Van Gogh örneğinde olduğu gibi her zaman bir hastalığın etkisini varsaymak, belki sıradan insanların ve bazı psikiyatrların çok tuttuğu bir açıklama tarzı olabilir. Ama Van Gogh Paris'e gittiğinde tanıştığı sanatçıların, başta Gauguin olmak üzere Pizarro, Sezanne, Sörat gibi yaşam biçimleri ve ona verdiği öğütler bu hastalık etkisinin hiç de genel bir şey olmadığını gösterir. Örneğin Pizarro, Van, Gog Van Gogh'a aldığı izlenimlerde ilk görüntünün en önemlisi olduğunu, sürat, görsel algıda bir bilimsellik olduğunu, Gauguin ise bu ilk izlenimin ve bilimselliğin her sanatçının kendi özgün stilini yaratması için bir başlangıç noktası olduğunu söyler. Bu başlangıç noktası ilk izlenim konusu, ...Picasso tarafından da ifade edilmiştir. Bir resmin evrelerini değil de... ...başkalaşımlarını fotoğraflarla saplamak... ...tabii ki çok ilginç olurdu. Belki de o zaman beynin... ...bir düşü somutlaştırmada... ...izlediği yolu keşfedebilirdik. Ama bir şey çok garip. Dış görünüşlerine karşın... ...bir resmin temelde değişmediğini... ...ilk görünün neredeyse... ...olduğu gibi kaldığını fark etmek. Sanatla ilginç olan ne varsa... ...hep de başta olur. Başlangıcı geçtiniz mi... ...sona varmış sayılırsınız. Burada... ...sanatın bir diğer özelliğiyle... ...ilk izlenimin hayatı önem taşıdığı... ...özelliğiyle karşılaşırız. Bu özellik... ...bilimsel çalışma yaklaşımından çok farklıdır. Bilimsel çalışma... belirli bir metot eşliğinde... ...zaman içinde olgunlaşır. Bilimde sonuçlar... ...başlangıçtan daha önemlidir. Sanatta ise... ...her şey ilk izlenimle başlar ve onun içindedir. Bu ikizlenimin eee <gülüyor> ve bilim e, özgün sitinle bağlanma potansiyelinden söz etmiştik. Sanatçıların çok azının yaşadıkları dönem içinde anlaşılabilir olması, geri kalan çoğunluğu ise başta Van Gogh ve Gauguin olmak üzere anlaşılamaması olgusu bize sanatçının imgelerinin hatta eserlerinin zamanın ötesinde olduğu fikrini de çağrıştırır. Stendhal yapıtlarının 1880'de okunmaya, 1935'te de anlaşılmaya başlayacağı kehanetinde bulunarak bunu gören kişilerin içinde yer almıştır. Bütün bu söylenenlerden sonra sanatçıların farklı zihinsel süreçleri konusunda hesaba katılması gereken şu özellikler ortaya çıkıyor. İlk izlenimlerin yani bozulmamış, biçim değiştirmemiş, saf halleri yakalamanın önemi, bu ikiz izlenimlerin yansıtabilme kaygısı, bu kaygıların neden olduğu iç çatışmalar ve fırtınalar, her eserde bunlarla şekillenen değişim ki iz izlenimlerden kopmamak üzere, kendine rağmen aylaklık ve bütün bunların yarattığı kendi zamanında anlaşılamama tehlikesi, ya da olgusu zaman ötesi boyut. Bütün bu sıra dışı zihni, zihinsel faaliyeti sadece baş, bazı hastalık süreçleriyle ilişkilendirerek açıklama çabası, bazı sanatçılar için anlam kazansa da sanat tarihi bunu, bunun genelleştirilemez bir olgu olduğunu bize söylüyor. Bu çaba aynen her türlü sosyokültürel çabanın sadece genlerle açıklanması çabasında olduğu gibi, kaba bir indirgemecilik olarak görünüyor. Bu kaba indirgemecilik zaten kendi içinde de sorunlu. Örneğin gen sayıları neredeyse birbirine eşit olan bir fareyle bir insanın muazzam davranış farklılıklarını açıklayamıyor. Burada genelleştirilmesi gereken bir şey varsa o da ne sanatsal yaratının akıl hastalıklarıyla ilişkisi ne de bütün bunların genlere indirgenmesi. Böyle bir şey olması gerekiyorsa o da sanatçının kendine özgü sıra dışı zihinsel faaliyetlerinin olduğu kesin. Bu sıra dışı olma konumu sadece genel beyin bilgileriyle ya da sadece eserlerin incelenmesiyle yeterince açıklanamaz demiştik. Genel beyin bilgileri bize sanatın neden insan türünde ortaya çıktığını anlama konusunda belki bir giriş bilgisi sağlayabilir ama o kadar. Sanatçı bireyin ki sanat tümüyle bireysel bir faaliyettir, beyni gibi bir kavram bu bilgilerin çok çok özel yorumlarına bağlı olabilir. Sanat eserleriyle ilgili incelemeler ve izlenimler de ağır biçimde sosyokültürel bir altyapı gerektirir. Şimdi mevcut beyin bilgilerimiz bize acaba neler söylüyor? Mevcut beyin bilgilerimiz bize algı yoğunlaşmasının, algısal analizlerin, bunlarla oluşan belleğin, tahayyülün ve soyut düşünmenin hangi beyin bölgeleriyle ilişkili olduğu konusunda bilgiler sunuyor. Öncelikle makro düzeyden başlarsak, <gülüyor> beyin yarım kürelerinin bu sayılan işlevlerle ilgili farklı katkıları var. Örneğin sol beynimiz daha çok matematiksel, mantıksal ve soyut işlemlerle ilgiliyken sağ beynimiz daha çok holistik, bütüncül ve büyük fotoğrafı gören, duygusal ve tahayyülle ilgili mekansal bilgilere yatkın gibi görünüyor. Bu durumla ilgili oldukça genel bir saptama yapmamız gerekirse sol beynin daha çok bilime, sağ beynin ise sanata yatkın olduğu spekülasyonu yapılabilir. Bu ifadeleri kullanırken daha çok diyorum. Çünkü bu belirginlikleri taşıyan iki beyin yarısı güçlü biçimde birbirine bağlı ve bu bağlantı nedeniyle iki taraf arasında da bir paylaşım söz konusu. Ancak 60'lı ve 70'li yıllarda başta Sperry ve Gazzaniga gibi öncü bilim nörobilimciler olmak üzere bu e, öncü nörobilimciler Farklı nedenlerle beyin yarım küreleri arasındaki bağlantıların kesildiği bir grup insanda yaptıkları araştırmaların sonucunda ki, bu deney ortamına ayrık beyin ortamı deniliyor, her bir beyin yarısının sadece kendilerine özgü işlevleri olduğunu ortaya koymuşlardır. Burada bir de konuyla ilgisi nedeniyle, İnsanların çoğunun bir ellerini diğerine oranına daha baskın kullanma eğilimi yani el baskınlığı olgusundan da bahsetmek gerekiyor. Ama ondan da önce biraz soluklanabilmek adına değerli dostlar bir müzik arası vermeyi teklif ediyorum. Elimde İstanbul 1925 CD'si vardı. O CD'den bir Selahattin Kaynak Bestesi ve Münir Nurettin Selçuk'un sesiyle bir şarkı sunmak istiyorum. Bilmem neredeyim Sesime ses verir Dumallı dağlar Derdime şoklar Evet efendim, el baskınlığı fenomeninde kalmıştık. Herkesin bir şekilde izini taşıdığı, değişik açılardan izini taşıdığı ve gözlemlediği, kimimizin önem verdiği, kimimizin hiç üzerinde durmadığı bir fenomen, biyolojik yönü ağırlıklı bir fenomendir. Bunun izlerini ailelerde, sülalelerde, hatta ırklarda görebiliriz. İnsanların el baskınlığıyla, Beyinleri arasında da bir ilişki vardır. Sağ ellerini baskın olarak kullanan insanların çok büyük bir bölümünde sol beyin yukarıda bahsedilmiş olan ana işlev özelliklerinin tüm beyin adına baskın ve o tipte bir kişilik profili oluşturmak için kullanmak isterken sol ellerini baskın olarak kullanan insanlar da bu kez sağ beynin ana özelliklerine yakın bir kişilik profili ortaya çıkarma, zorlaması vardır. Bu nedenle sanat ve artistlik uğraşları olan kişilerin önemli bir bölümünün solak olması da tesadüfi değildir. Yine genel terimlerle konuşmaya dikkat edersek, artistik yetenekleri olanlarda solaklık ve solaklar arasında da artistik yeteneklere eğilim tesadüfi değildir. Hemen bir çırpıda ünlü sanatçı solaklardan örnek vermemiz gerekirse, Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Edouard Munch, Paul, Paul Klee, Rembrandt, Albert Dürer, Escher gibi isimleri söyleyebiliriz. Beyin yarım kürelerinin ve el baskınlığının katkılarının yanı sıra ve bunlarla tamamlanan biçimde her bir beyin yarım küresi içinde lop, bulunan lobların da işlevsel açıdan bu yönde katkıları vardır. Her bir beyin yarısında neredeyse simetrik dörder tane lob bulunur. Bu loblardan her biri farklı işlevselliklerin merkezi sayılabilir. Örneğin frontal lob dediğimiz öndeki lob hareket için, yan üst lob olan parietal lob hissiyet için, yan alt lob olan temporal lob işitme ve bellek için ve arka lob, oksipital lob ise görme için ana operasyonel merkezlerdir. Hareketle ilgili özelleşme gösteren ön lobun daha da ön, ön bölümleri karar verme, rasyonalizasyon, sosyal uyum ve hiyerarşi için özelleşmiştir. Öte yandan daha geride kalan ve farklı duyu analizleriyle uğraşan üç lobun birbirleriyle olan komşuluk alanı, her türlü kalma, karmaşık duyu analizinin yapıldığı ve insanda muhtemelen sanata hazırlık olabilecek kavramsal analizlerin beyinde doğduğu ve işlendiği bölgedir. Şimdi bunları Birlikte değerlendirmemiz gerekirse sağ beyin genel anlamda holistik, büyük fotoğrafa bakan, duygusal ve içgüdüsel olarak çalışır demiştik. Böylelikle sanatsal düşünme ve yaratı için sağ beynin karmaşık analiz alanının daha da öne çıktığını görüyoruz. Buna karşı sol beynin benzer alanı ise daha çok okuma, yazma, sayısal ilişkiler için öne çıkar. Klinik çalışmalar bu varsayımları doğrulamaktadır. Yıllar öncesi Federico Fellini, sağ beynin bölgesi bölgesiyle ilgili bir inme geçirdiğinde herkesin dikkati daha çok Fellini'nin sol tarafını tutan felce yönelmişti. Ancak aylar içinde görüldü ki Fellini karikatür çizme yeteneğini de kaybetmişti. Yani sağ beyin olayı Fellini'nin sanatçılığına da darbe vurmuştu. Benzeri bir etkilenmeyi bir romancı için düşündüğümüzde örneğin bu kez sol beynin aynı bölgesi aklımıza gelebilir. Sağ ya da sol, film yönetmeni, karikatürist ya da romancı ya da özgün araştırmalar yapan ve yeni keşiflerin peşinde olan bilim adamı, hangi taraf ve kiminle ilgili olursa olsun beynin arka bölgesindeki ortak analiz alanları sürekli yeni bir yaratı, ve anlatı peşindedir. Buna karşın ön lopların özellikle ön bölümleri sürekli olarak bu yaratı ve anlatı çabasını düzenleme, sınıflandırma, mantıklı hale getirme gerekirse engelleme peşindedir. Bu nedenle denilebilir ki ön alanların bu faaliyeti özgün ve özgür yaratıcı faaliyet üzerinde baskıcı bir rol oynar. Nasıl? Ön lopların temelde hareket işleviyle, hareketin öğrenilmesi ve öğrenilenlerin uygulanması işiyle ilgili olduğunu anımsayalım. Beyinde sosyal kurallar, sınırlamalar, frenlenmeler bu bölge tarafından aynen bir hareketin öğrenilmesinde olduğu gibi öğrenildiler. Eğer bu öğrenme büyüme dönemlerinin kritik çağlarında olursa, yani beyne ne kadar erken benimsetilirse kalıcılıkları o kadar sürekli ve katı olur. Yani ağaç, yaşken, eğilir. Değerli dostlar, devam eden e, söyleşimizin bu haftaki bölümünü burada e, sonlandırmak istiyorum zaman darlığımız. Açık beyin. My brain is always ticking my brain. My brain is always ticking my brain. Nöro felsefe, nöroekonomi, nöropolitika, nörosanat. Hazırlayan ve sunanlar, Oğuz Tanrı da ve Hakan Gürbüz.